Akdeniz'de pusulasız. İnsan, tarih ve deniz. Hazırlayan ve sunan Sidar Duman. 95.0 açık radyodan herkese merhaba. Ben Siddar Duman, bu salıda Akdeniz'de pusulasızı sizler için sunmaya çalışacağım. 2022'nin son programındayız ve inşallah bu programda geçen başladığımız kendine yabancılaşma konusunu bitirebiliriz. Çünkü yabancılaşma yabancılaşmayla başlasak da bu kendini tanıma kısmında takılmıştık. Delfi'deki Apollon Tapınağı'nın bu anında yazan ünlü laflara takıldık, orada kaldık. Şimdi bugün hızlıca yabancılaşmaya değinelim ve yeni yıla artık başka konularla ilerleyelim. Sadece Marksist bir pencereden bakmak doğru olmaz. Özellikle bizim şu andaki programımıza uymaz. O yüzden benim aklıma bir de mesela Camus geldi. Camus'un bu çok güzel yabancı adı romanına da atıp da bulunarak ilerleyebiliriz. Akdenizli bir hemşerimiz sonuçta. Bu absürt kalmak konusunda da bize bir faydası olur kafamızı karıştırmamıza diye düşünüyorum. Biliyorsunuz bu intiharla ilgili de kafaya takmıştır. Çok yazı yazmıştır. Hani madem öleceğimiz kesin bunun nerede ve ne zaman öleceğimiz belli değil sadece diye konuşuyor ve diyor ki Absürt insan intihar etmez. Diğer herkes intihar eder. Böyle önemliler var. Bakalım bizim olaylarımıza uyacak mı? Şimdi bu kendine yabancılaşma konusuna ben bir anımla başlamak istiyorum. 10 yıl kadar önceydi bu deneysel arkeoloji kapsamında yaptığımız uluburun Burun e, teknemizi denize indirmiştik. İçinde düşünün elektrik olmayan, motor olmayan yani 3300 yıl öncesine ait bir yelkeninden bahsediyoruz. Onun küreği de yoktu bu arada. E ben de tabii yelkenlerden sorumlu insan olarak hadi dedim zaman geldi erkenlerimizi yapalım. Çok iyi biliyorum ya bu işi. Ama tabii sonuç rezalet. Yani tekne beni dinlemiyor, gitmiyor istediğim yere bayağı bir problem. E, ben de başladım söylenmeye. Ya işte yanlış yaptık tekneyi. Yok omurgası dardı. İşte salması şöyleydi. Dümenlerinde problem var gibi. E, kolay kaçış yöntemlerinden e, safsaklamaya çalışıyorum başımdan problemi. E, çünkü başaramıyorum. O da, ondan sonra grubumuzun lideri Osman Erkurt geldi dedi ki ya teknede bence bir hata yok. Sen onunla anlaşamıyorsun. Bırak dümeni otursun minimalinde bir şeyler söyledi. Şimdi Budizm'de falan da böyle anlamlı sözler var ya hayat boyu test edemeyeceğiniz. Ama bu o kadar hem güzel bir önerme ve o kadar basit ki bunu denemek. Dedim, yani yapmayacak bir şey yok. Deneyeceğiz dedim. Yani bu esasında Karl Popper'a bir gönderme yapalım. Yanlışlanabilir bir bilgi önerdi. Yapacağız. Doğru olup olmadığını göreceğiz. Tabii yaptım dediğini ve sonuç tahmin edersiniz. Ulu burun başladı yürümeye. E zaten denizleri bilen bir tekne. işte Kaç seneler seyir yapmış burada bilmeyen, anlamayan bendim. Yani kendim her şeyi bilen zanneden ama bunun öyle olmadığını görünce de şaşıran yine bendim. Şimdi neden fark edememiş olabilirim? Orada kendimi sorguladım ilk. Çünkü kendime yabancılaşmışım. Yani çok basit bunun cevabı. E, hesapta biz bu işi çok iyi biliyoruz. Plastik, modern teknelerle her gün yelken yapıyoruz. İşte şöyleyiz böyleyiz ama esasında doğadan uzağız. E, doğadan uzaklaştıkça da sorunlar başlıyor esasında. Biraz daha detaylarına inelim istiyorsanız hatta o günlerde bana yine başka biri de hatırlatmıştı bunu Charles Bukowski'ye atfediyorlar ben sonra baktım ama bence ona ait değil hani zeki insanlar şüphelerle doluyken bu aptallar çok kendine güvenli oluyorlar ya doğrudur etrafımızda bunun yüz binlerce örnekleri var tüm dünyadaki politikacılarda herhalde aklımıza gelen liste başı olurlar bu cümleye ek olarak Dunning-Kruger sendromu var yani buna biz Türkçe'de belki cahiz cesareti falan diyebiliriz. Ama biraz daha derin ondan. Şimdi bu kendine çok güvenen insanlar bakıyorsunuz en az bilen kişilerden oluşuyor. Yani hatta bunu aptallık da diyorlar. Bu dağın zirvesindekiler e, her zaman için en az bilgiye sahip kişiler. E, şimdi burada bir normalde üst biliş gerekiyor. Bu üst biliş yani ne düşündüğünü neyi bilip bilmediğini tartabilme kabiliyet diyelim. E, Hayat tabi gerçekte böyle değil hepimiz bazen bu Dunning-Kruger sendromuna takılıyoruz. E, şöyle bir sınav hatta ben onu da özetlemeye çalışayım bizler için hızlı olsun. E, bir sınava tabi tutuyor insanlar ama hiç bilmedikleri bir konuda. Yani örneğin biz şu anda Açık Radyo dinleyicileriz çoğumuzun bilmediğini varsayayım astrofizik konusunda bir sınava tabi tutuyorsunuz. Ama yani normal bilgilerinizle akıl yürütebileceğiniz bir sınav olduğunu varsayın. Sonuçta sınav sonunda insanlara diyor ki kaç bekliyorsun? Gerçekte bu %10'luk puan toplayabilmiş kişiler biz diyorlar %70 alırız. Bir ilginç notta eee gerçekte %90'lara kadar çıkmış olanlara sorduklarında onlar da diyorlar ki biz de %70 alırız. Yani kendilerini biraz daha azımsıyorlar diyelim. Peki bu beceriksizlerin kendine özgüveni nereden çıkıyor? Ya yani buna bakar mısınız? Çok ilginç. Eee Zaman içinde işte kendi yabancılaşmaya bunu bağlayabiliriz diye düşünüyorum. Bir dinleyicim hatırlatmış. Bu Platon'un mağarasından konuştuk. Matrix'te göndermeler yaptığımız programımıza. E, nefis bir film daha var diyor. E, Carpenter'ın Yaşıyorlar filmi. They Live. Gerçekten yıllar önce seyretmiştim. Unutmuşum tamamen. Ama muhteşem. Anlattığımız konulara birebir oturan. Hani bitirdiğinizde böyle bir kitap okumuş kadar haz veren filmlerden biri. Yani sinematografik olarak değil. E, bence hikaye olarak. Kabaca şöyle... Kahramanın ismi zaten. John Nada. Nada dediğimiz yani işte şey hiçbir şey anlamına geliyor İspanyolcada. İnşaatlarda çalışan biri bir gün bir gözlük kutusu buluyor. Güneş gözlüğü. Gözlüğü gözüne taktığı anda da önce böyle monokrom oluyor. Renkler kayboluyor. Fakat bütün bu billboardlarda falan yazan subliminal mesajları okumaya başlıyor. Ya da hadi gerçekler diyelim artık ona. Reklamlarda şunlar yazıyor mesela işte itaat et, tüket, işte televizyon seyret. Uyu, başka bir şey yapma, düzenini eleştirme gibi ya da paranın üzerine işte bu senin tanrındır gibi böyle bir e, film genelde bir vahşi kapitalizm eleştirisi ama çok güzel bir film. E, bu gözlük sayesinde tabii bu mesajları görüyor ama e, örneğin arkadaşları takmak istemiyor. Birkaç kişiye zorla taktırmaya çalışıyorlar, takmıyorlar. Çünkü gerçeği görmek kimin içine gelir ki? Ben bugün düşüneyim, bizim de gelir mi? E, i̇şte bu noktada acaba kendimize yabancılaşmak... ...kolayımıza geliyor mu diye düşünmeye başladım. Bu filmde çok güzel bir etki oldu gerçekten. E, kompletörlerinden falan geçelim ama... ...işte belli bir miktar paranız varsa... ...toplumsal onaylar almak için... ...bazı metallara erişiminiz varsa... E, ...siz niye bu gözü takmak isteyesiniz ki? Yani sabah uyandığınız, güzel bir hayatınız devam ediyorsa... ...bence zor, e, çok da kolay değil. Yani takmak istemeyenleri de eleştirmemek lazım. E, i̇şte bir şey de düşünelim işte... ...Platon'un mağarasındaki tutsak... ...nasıl çıkmak istemedi... Çıktıktan sonra arkadaşlarının söyledi, arkadaşları onun yanına gelmek yukarı istemediler. İşte Matrix'te de Fight Club'ta da işte Carpenter'ın bu Yaşayanlar filminde de konu hep aynı. Gerçi biz de belki bu filmlerin hepsinden değinmedik ama çok üzerine metiyeler düzdüğümüz kahraman yolculukları dediğimiz hikaye de bu. Tüm bunlara rağmen her şeyi varken bırakıp yola çıkabilmek yeteneği çok az oluyor. Kahraman da buna deniyor esasında canavarla savaşana değil bence. Şimdi burada en zor durumda olan insan kitlesi de bence bizim gibi arada kalanlar. E, Hatta açık radyo frekansında buluşanlar da diyebiliriz. E, çünkü farkındalık var. arabi sınıfa mensubuz. Fakat ne o yöne ne bu yöne gitmenin kolay olmadığını da e, biliyoruz. Peki nasıl oluyor bu kendine yabancılaşma? E, benim kendi adıma verdiğim örnekten de yürüdük. Şöyle başlıyor. Önce doğaya yabancılaşıyoruz. Biraz artık Maksizm kokmaya başladı bundan sonrası. Yapacak bir şey yok. Doğaya yabancılaşıyoruz çünkü ne yapıyoruz? Koku alamıyoruz. İşte iç sesimizi dinlemeyi unutuyoruz. Düşünsenize kaç zaman oldu iç sesinize kulak vermediniz. Halbuki çoğu da doğru çıkar. Böyle bir gerçek vardır. Fakat köreltmişizdir. Ee, sonra diğer insanlara yabancılaşıyoruz. Çünkü herkes rakibinizdir. Herkes düşmanınızdır. Yani bize pompalanan da bu değil mi? Kardeşime karşı ben, ben işte kuzenime kardeş, karşı kardeşimle ben böyle böyle giden bir silsile var. Herkes bir rakip. Ee, ve işte... Garip bir dünya insanın kendine ve öncelikle özür dilerim insanın diğer insanlara yabancılaşması. Sonra işimize yabancılaşıyoruz. Bu insanın yaptığı işe yabancılaşmasında hep yine fabrikada çalışan işçi örneği veriliyor. Sanki bir sanayi devrimi hikayesi gibi oluyor ama çünkü ürettiği mala satılama ihtimali yok ya bu işçinin. Halbuki kendimizden bakalım şu anda belki biz dinleyen finansçılara mesela alalım önlerinden işte çok büyük meblağlar bir gün içinde dönüyor, gidiyor, geliyor. Fakat onların hayatına, sizden hayatına bu para geçmiyor. Geçse geçse de ay sonunda sanal bir rakam geçiyor. Yani esasında biz de yaptığımız işe yabancılaşmışız. Hemen hepimiz. Eğer el işiyle bir ekmek kazanmıyorsanız bu tür sanal işler diyeceğimiz konularda benzer pencereden bakıyoruz gibi hayata. O günkü sanayi devrimi işçisiyle diye düşünüyorum. Tabii bunların üç önünde sonunda insanın kendine yabancılaşması geliyor. Devam edelim ama etmeden bir müzik dinleyelim mi? Çok ileri gitmeyelim. Ee, i̇laç gibi bir müzik çalayım size. İlaç gibi. Ee, şarkının adı ilaç gibi. Break söylesin. Aradan sonra devam edelim. 95.0 Açık Radyo'dan tekrar merhaba. Akdeniz'de pusulasız ikinci bölümüyle karşınızda. İşte ilk bölümde kendine yabancılaşmanın neler sebebiyle olabileceğini konuştuk. Peki siz de kendinize yabancılaştığınızı fark ettiyseniz... Bununla ilgili nasıl bir çözüm üreteceğimizi düşünebilirsiniz. Bir de onu konuşalım. Bence Sislerin en başından başlayalım. Yani doğadan koparak başladıysak. İşte sit hayatına geçtik. Yani kalabalık yaşama geçtik. 10 bin yıllık bir hikaye. Ve tabii ki sonra sanayi devrimiyle beraber. Başımıza gelen ilk bela doğadan kopmamızsa, Bence oraya daha çok dönerek tedaviye yaklaşabiliriz diye düşünüyorum. Burada doğanın bir güzelliği daha var. Muktedir'in eli kolu o kadar uzun değil. O noktada... Doğayla aramıza girebilecek gücünün hala da pek olduğunu düşünmüyorum. Şimdi nasıl düştük bu hallere? Yani Carpenter'ın filmindeki gibi gözlü takıp bakınca çok net görebildiğimiz şeyler var. Ama ya da işte Platon'un mağarasından gökyüzüne, yeryüzüne çıkan adamın tutsağın gördükleri. Ya da işte Matrix'te hap alınca görmeye başladı ya Neo bazı şeyleri. Şimdi bunun hepsinin başlangıcı doğaya yabancılaşmanın eki olarak da e, meta... Fetişizmi diye söyleyebiliriz. Yani fetişizmi de Marx şöyle koymuş. E, ne demiş? Duygusal iştah dini. Esasında çok da mantıklı geldi bana. Kaç zamandır okumamıştım. Program yaparken bakıverdim. Yani bu ne yapıyoruz? Bir objeye herhangi bir cansız varlığa bir değer atfediyoruz. Bizler yapıyoruz. Yani kendi aramızda o objeye başka bir dini neredeyse anlam yüklüyoruz. İşte putta esasında bu veya bir saatte bu şimdi kendimi haddimi aşayım burada madem absürt olma iddiasındayız bu program Camus'un izinden gidiyoruz. Esasında sadece meta fetişizmi yok. Mesela entelektüel fetişizmde yok mu? Mesela çuvaldızı kendi adımıza batırmak adına söyleyeyim. Yani nasıl o saate bir anlam atfediliyorsa normalde saati göstermesinin dışında mesela entelektüel kaygı olarak da belli toplum kesilenin içine girerken mesela seçtiğimiz kelimeler, konuştuğumuz bazı konulara haddinden fazla anlam yükleyerek bir kimlik inşa etme çabasına girmiyor muyuz? Ya da girmiyor muyum? Kendimden gideyim. Tabii ki giriliyor. Yani bu sadece bazı insanların yediği bir zoka değil. Bence pek çoğumuzun yutmuş olma ihtimali var. Şimdi köleyken yani kölelik döneminde farkında değilsiniz. Çünkü size bir özgür alan tanınmadığı için verilenle çalışıp verilenle yiyip hayatı o şekilde yaşıyorsunuz. Şimdi burada yem de büyümüş. Metafetişizmi ile bize bir yem veriyorlar. Diyorlar ki sen çalış Bak karşılığında bu, bu bunları alma ihtimalim var. Sanki müsün gibi. İşte bu mış gibi olduğu anda da tabii e, kendi yabancılaşma çok hızlanarak ilerliyor. E, ve metallara at, atfedilen değerler esasında bizim insan de belirliyor. Halbuki sosyal olarak belirlenmesi gerekiyordu. O kadar büyük bir çürüme ki e, artık nasıl bir piyasada malın değeri belirleniyor ki olması gereken bu. Ama netice itibariyle bizim insan ilişkilerimizi de bu metalar ve onlara atfeden değerler belirlemiş oluyor. Bunu aynısını yine entelektüel e, fetişizme de götürebilirsiniz. Hiç fark etmiyor bence. E, devam edelim. Yani yeni dünyadaki bu işte başka laflar da var. Mesela işte biz bir takımız. Değil mi? Bir sürü cümlelere farklı yaklaşabiliriz bu mantıkta. E, yani biz bir takımız falan lafları da bana mesela sen makinedeki bir dişlisin kardeşim e, demekten farklı bir şey ifade etmiyor. Yani Allah'ını pullanmış tabii ki. Ama mesaj aynı sanayi devrimdekinin farklı bir versiyonu. İsyan etme. E, sen devam et çalışmaya. Şimdi işçi için, yani fabrika işçi için verilen bir ücret e, ancak onun yaşamasına yetiyor. Doğru. E, bir beyaz yakalı çok daha fazla para alıyor gibi duruyor. Nasıl o zaman bunları aynı sınıfa koyuyorsun diyeceksiniz. Şöyle çünkü o beyaz yakalının da alışkanlıkları, tüketim alışkanlıkları ona göre olduğu için yine günün sonunda çalışmak zorunda olan, işi bırakma özgürlüğü olmayan, ve bazı metaların peşinden mecburen de biraz koşmak zorunda olan kişi olmuş olmuyor mu? diye düşünebilir miyiz? Ee, şimdi hatta şöyle destekleyelim bu Marksist literatürden çıkalım biraz. Ülkemizin e, sınırları dahilindeki yabancılaşma ile ilgili e, neler konuşabiliriz? Çok ilginç birkaç örnek geldi. O da yeni geldi. 2022 yılının e, en çok sorulan sorularını Google verdi ya Türkiye'de bu kendimizle alakalı başlığı altında sorulan İlk 5 soru bir dakika size okuyayım. Ben neden sevilmiyorum? Ben neden çirkinim? Ben neden doğdum? Ben neden dışlanıyorum? Ben neden eziyim? Yani tam da konuştuğumuz gibi değil mi esasında? Hem toplum birey ilişkisi olarak bakın. Çünkü topluma sorduğu sorular da var. Ya da salt bireysel olarak kendine sorduğu sorular var. Özetle yabancılaşmanın artık belgesi niteliğinde bence. bu Google'da sorulan <gülüyor> top 5 soru. İşte bu yüzden de kendine yabancılaşmadan bir çıkış arıyorsak yapılması gereken şeyler çok basit. İnsana yatırım yapmak gerekiyor. Çünkü bu süreç meselesi. Başka bir araştırma daha var. Bu kadın ve erkeğe yatırılan sermayenin, ABD'den bahsediyoruz, toplam sermayenin %70'i olduğu söyleniyor. Yani adamlar varı yoku insana yatırım için konuşmuş, kullanmışlar, seferber etmişler. İşte iş alakalı alakadır eğitimler, sağlık bilgisi, işte araştırma geliştirmeye verilen yatırımlar, daha böyle bir zincir var. Ve bu toplam gayri safi milli hastalarının, hastalarının yüzde 20'si ediyormuş. Bu insana yaptığı şey. Tabii ki teknoloji işte modern ekonominin motorudur, yüksek teknoloji. Bunların işte en önemli itici gücüdür. VS gibi böyle modern cümleler kurabiliriz. Fakat insan sermayesi konuştuğumuz tüm bu işlerin yakıtı. Ee, yoksa yapmazsak bu yatırım. işte. demin Google'a sorulan ilk beş soru çıkıyor. Ee, tabii geçen programda konuştuğumuz bu antik dünyanın önemli tapınağının tepesinde yazıyordu ya. Kendini tanı, kendini bil gibi. Belki bunun da sebebi bu. Yani 2500 yıldır e, aklını kullanmaya çalışan herkes toplumunu bireyden başlayarak yetiştirmeye uğraşıyor. Uğraşmalı veya yoksa sonuç kötü olmasın diye. Ya da işte mitolojinin genelde anlatılan mesajlarına bakalım mı? Kendini bilmenin insanın işte başına bilmemenin en büyük bela açtığı Camus demiştik ya da Camus'dan devam edelim. O mesela bu Sisifos efsanesine çok farklı bakıyor. Sisifos'u hatırladınız mı? Bir çok bilgi bir adam vardı. İşte ceza verdi buna hikayeye uzun girmeyelim. Bir kayayı bir tepeye itiyor sürekli. Fakat tam tepeye geldiğinde niçin o kaya'yı sürüklemiş olduğunu unutuyor ve bırakıyor aşağı düşüyor kaya bir daha. Bunu sürekli tekrar ediyor. Böyle bir ceza. Ee, ama Camus bu Sisyphos için eminim diyor mutludur. Şimdi aynı şeyi sonsuza kadar tekrarlamakla e, cezalandırılmış biri. Bu nasıl mutlu diyor buna. Muhtemelen e, kendini tanıma riskinden daha mutluluk verici olabilir. Ya da olabilir mi? Yani düşünelim. Acaba biz de bu yüzden mi döngülerin içinde mutluyuz? Daha konforluyuz? Konfor alanı diye modern tabirle söyleniyor. Garanticilikten mi? Yani kendimizi bilmenin riskini almak daha mı ağır geliyor acaba? Şimdi burada yine bir dinleyicimiz biraz kızmış belki de bu sürdürülebilirlik hikayesine çok inanmadığımızı söylemiştim geçen programda. Yani tabii ki sürdürülebilirlik ideolojik bir yeni enstrüman gibi geliyor bana ve Yine duyarlı insanların e, üretim aşkını tetiklemeye devam etmesi için sanki yapılmış gibi geliyor. E, halbuki tüm bunların yerine daha iyi bir çözüm var. E, tabii bu epikörcülükten geliyor. Modern adı bunun minimalist olsun ama minimalizme bence dönmeye çalışmak, bu meta fetişizminden de uzak durmaya yardım edecek gibi geliyor bana. Doğaya yaklaş, işte meta fetişizminden kaçabildiğin kadar kaç. Bu şekilde de daha acaba kendini tanıdığın bu hayata doğru adım atmış olur muyuz? Hatta bu kendimizi tanıma süreci iyi midir, kötü müdür? Bambaşka bir soru. Hatta bence felsefenin gelecek yıldaki önemli sorularından bir tanesi olarak yerini koruyor. Yani tüm bu tartıştığımız konuları, başardığımızı varsayalım. Bunun sonucunda biz daha mutlu insanlar olacak mıyız kendimizi tanısak? Ya da daha Türkçe karşılığını... Biz Carpenter'ın filmindeki gibi, o John yaşadığı gibi, o gözlüğü takıp gerçeği görmek istiyor muyuz? Evet, bir programın daha sonuna gelelim. Devam etmeyelim. Sanıyorum artık kendine yabancılaşmayı bitirmişiz bu noktada. Yeni yılda, yeni birkaç dizgeyle umarım yine birlikte oluruz. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.